emri var ondan dolayı. akim onun nesidir? Tafsili dedi. Diğer, hep içinde de durum böyle. Yani faizin haram olması, orucunda fark olması gibi bütün ahkam böyle tafsili bir delilene bir muhtaçtır. Ondan çıkartılır zaten. Hüküm. Şimdi ben bu tarihin Molla Kutrevi'nin yapmış olduğu itirazların ibaretini okumadan önce size bu itiraz nereden kaynaklanıyor? Onu anlatalım. Mollah meşhur olan bu tarihten dönmesinin sebebi tarihte hem kavaib hem de mütevassul. Yani tevassul kelimelerinin beraberce kullanılmasından kaynaklanıyor iki itiraz getirecek. Bundan dolayı ben bu meşhur tarihi yapmadım, başka bir tarif yaptım diyecek. Bu iki itirazın da kaynağı dayandığı yer nedir? Kavaid ile tevassül, yutevassalü. Ki ona sıfat olarak getiriliyor. Kavaide. Bu kavrad, ki elleke yutevassalü biha. Tevassül, kavaide sıfat olarak getiriliyor. İşte bu kavaid kelimesiyle ona sıfat olarak getirilen Sevasul kelimelerinin bir araya gelmesi Molla Küsrev'in itirazına mebna, yani itirazına dayanak teşkil etmiştir. Neden? Yani bu ikisi bir araya geldiği zaman itiraza mahal oluşuyor mu? Evet oluşuyor. Biraz sonra söyleyeceği gibi ki zaten de bir. Biz geride bundan da vahit yaptık. Nedir o? Usul ilmi. Nahid ilmi, sark ilmi, belaat ilmi denildiği zamanda siz usul ilmi dediğiniz zamanda bu ilmi neye atlaf edersiniz? Kavavide. Mutlak kaideler. Külli mutlak kaideler. Mutlak ifadesini biraz sonra açacağız. Sark ilmi dediğiniz zamanda da aynı şekilde mutlak kaideler. Külli kaideler tabii ki. Nahid aynı şekilde bütün ilimlerin isimleri Jit zaman o neye utlak edilir? Mutlak kaidelere utlak edilir. O zaman meşhur tarifteki kavaykte maksatta ne olması gerekiyor? Mutlak kaideler olması gerekiyor. Mutlak kaideler. Mutlak kaideler dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Usul ilmi itibarıyla iki şeyi kastediyoruz. Birincisi mafubi fıkhiye ulaşmak için kıyas-ı ittiraninin şubrasını oluşturan külli kaide ki o külli kaidenin usul ilmi açısından itibarıyla mahmulu nedir? Mollak-ı gerideki anlatımıyla ispat veya sumuttur. Bu külli kaide. Bu kaideler kast edildiği gibi ki Ispat veya subut, delil açısından ispat, ahkam açısından subut, delil ve ahkamın nesili, birinci dereceden alarızı ı Dolayısıyla bizim matlu bir, bir fukiye ulaştıracak olan kıyas-ı ittiraninin kübrasını oluşturan ki her ilimdeki külli kaide, kavaid dediğimiz o olur onun mahmulu ne olması gerekiyor? Ispat veya sıbık olması gerekiyor. Bir. iki veya kavaid dediğimiz zaman da mutlak kavaid diyorduk. Bu kavaid bunu içerdiği gibi bu mutlak kavaid o küri kaidede mahmul olmayan yani maddubu fıkhi verecek olan Kıyas-ı ittirani'nin kübrasında mahmul olmayan ne olabilir demiştik geride? 2. dereceden avarısı zat-ı celal, kıyas-ı ulaşmak için yapacak olduğunun kıyas ittirani'nin kübrasını oluşturmazlar. O kübrayı oluşturmak o sadece yani ikinci dereceden avalı zatiye Sadece ispat ve subutun deliller ispatın hükme ve subutun lahit olmasında tesiri olandır demiştik. Dolayısıyla o ikinci dereceden avalı zatiyet için geride kullanmış olduğumuz tabirleri de düşünelim. Mesela elmetretul vakiatu fi siyakin nehyi Nedir ammetun? Bu bir külli kaidedir. Bu külli kaidede mahmul nedir ammetun kelimesi? Am ise nedir demiştik? Delilin, delilin ikinci dereceden avarızı dâtiyesidir demiştik. Fakat şu verdiğimiz ernekler ammetun diye biten kaide, külli bir kaidedir ve uçur kaidelerdir. Dolayısıyla. Siz tarifinizde usul nedir? Kavaittir diye başlarsanız bu kavaidin içerisine emmekiretü deyip ahmetün diye biten o külli kaide girdiği gibi el-hokmu el sabitün veyahut da de ed-delil-u musbitün dediğiniz külli kaidelerde girer. İlerden ne olur. <gülüyor> Zaten normal bir şey, olması gereken bir şey. Biz çünkü usulü tarif ediyorsak evet onu. Usul ilmi diğer ilimler gibi ıtlak edildiği zaman ondan külli kaideler kast ediliyorsa evet ediliyor. Ve bu külli kaideler de mutlak kaideler ise evet öyledir. Murat maksat odur. O zaman bu kavaid kelimesinin ilerisinde getirecek olduğunuz ifadenin Kava'it ile örtüşmesi, uyuşması lazım. Fakat bu meşhur tarihte bu örtüşme, uyuşma yok. Neden? Çünkü tarihtin ilerisinde emmeki yütevassalü biha diyor. O kaidelerle ulaşılıyor. Buradaki tevassülden maksadın tevassülü kalit olduğunu ki tevassülü maiz kalit nedir anlatacağımı tevessülü karip olduğunu tevessülü karip ise şubra kıyası ihtirani de kıyası ihtirani diyorum çünkü genelde ilimlerde hangisi kullanılıyor kıyası ihtirani istisnai kullanılıyor Hem de şekilde evveli kullanılıyor kıyası ihtirani de tevessül neydi kıyası ihtirani de kubrahı sehletul husun olan subraya katmaktır ha demek ki bu tarihin kavâid kelimesinden sonra gelen elle oradaki tevassulden maksat neymiş? Oradaki tevassulden maksat kıyas-ı bu kaideyi geride geçen kavâidin içerdiği bütün kaideleri sehnetul husul olan suraya katarak mezkûb-ı fıkhiye gitmemiştir. Bir de biliyor musunuz? Tarihin tespit edilmesine mesnet teşkil eden başka da söylediğim kavait ile mütabass bir araya getirilmesidir. Tarih. Kavait neyi gerektiriyor? Anlayıp bak bütün kaydeler, bütün kaydelerden kastımız ne idi? ı itmatlı ulaşmak için kıyası ittirani'nin kübrasını suraya kattı kübrasını oluşturacak bu kaide onu sehlet-ül olan suraya taktığımız zaman bizi nereye götürecek? Mahdud-i götürecek. Peki o el kavaidin altındaki bütün kaideler bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Ancak hangisi yapabiliyor? Delil ve ahkamın birinci dereceden alarızı ı zatiyesi mahmul olursa o kaideyi külliler yapıyor. Biraz önce söylediğim en nekretül vakaati vaden net'i veya bi siyati net'i bu ammetin bu da killi bir kaidedir. Ama bu killi kaideyi hiçbir şekilde hiçbir mahduru fıkhinin kıyas ı itranîsinin çubrağında göremezsiniz. O zaman biz diyorum Allahu ise, Bu tarihten, bu yapılan meşhur tarifteki el ilm bil kavâid mutlak kavai'yi anlarsak ki öyle anlamamız gerekiyor, o zaman bu tarif, efrabunu cami'a olmaz. Neden? Çünkü ilerişinde kullanılan ''Elledi yutevassal biha'' O tevasulden maksat tevassülü kariptir. Tevassülü karipten maksat da maddur ulaşmak için kuracak olduğunuz Kıyas-ı İftirani'deki Kübra'yı teşkil etmesi lazım o kaidenin. Gerideki kavaidin içerisinde Kübra'yı teşkil etmeyen birçok kaide var. Dolayısıyla o kaidelerin tarihin içerisinde kalması lazım. Kavaid deyip onunla mutlak kavaidi kast edip, ki öyle olması gerekiyor ondan sonra kevassülü getiremezsiniz. Kevassülü getirirseniz o kaidelerin bir çoğun ile tevassül olma. Dolayısıyla bu tarif esradını cani olma. Sadece bizim maklumi fıtkiye götüren kaideleri alır içerisine tevassül kelimesi. Öteki kaidelerde usul kaideleri onlar tarihten çıkar. O zaman şöyle bir formül bulsak deniyor Nasıl? Bizim maksadımız el kavâid derken o kaidelerden neyi kastedelim biz bizi mahbub-ı fıkhiye ulaştıran kıyas-ı itrani'nin şubratını oluşturan kavâidi kastedelim derseniz tevassülün ondan sonra kullanılması doğru olur. Doğru olur. Ama efradı mı olur mu? Olmaz. Çünkü kavâid dediğimiz zamanda mutlak kaidelerdir. O kübrada olan ve olmayan vardır. işte bu anlattığımız, verdiğimiz bilgi Takril-ül ve İzmir'i kısaca değinmiştir buna buradan bunu okuyabilirsiniz bir, bu bilgiden sonra şimdi Molla Kutrevin itiraz ve cevaplarına girebiliriz bakın ne diyor Mullah ve meşhur fi tarifihi, ilminin tarifinde meşhur olan eli̇mi bil kaideleri idrak etmedi. Hangi kaideler? Elleti yuvasını diha. O kaidelerle ulaşılıyor, yani mütehit ulaşıyor. Nereye? İlahi cinbatır, ahkâm şerriyeti feriyle, Şer'i, feri, namaz vâcibdir, namaz farzdır gibi. O mesailer ulaş, o ahkama ulaşılıyor. Nereden ulaşılıyor? Min ha o ahkamın delillerinden. Hangi delillerinden? E, Tafsiliyeti. Tafsili delillerinden. Biraz önce söyledik bunu. Ve uvila usul. Bu meşhur tarihten dönüldü. Ha bu. Da, bu bu miratta, bu meşhur tarihten dönüldü. Peki ne söylendi? Biz usul nasıl tarif ettik? İlmin yorabu biha akvanın elilleti vel ahkam min hayti inne leha daflen fi iffati saniyeti bil ula. Bakınız, Mullah Fusrem'in yapmış olduğu bu tarihte biraz önce anlattığımız efradını cem edememe durumları söz konusu değil. Neden söz konusu değildir? Çünkü kullanılan ifadeye bakınız. ''İlmun'' ''Kavait'' demek. ''Yorafu biha'' o kaidelerle biliniyor. Ne biliniyor? ''Ahvanul edilledi ve ''Edille ve ahkam''ın halleri biliniyor. Sorun nereden çıkmıştı? o hallerin vücuda getirdiği külli kaidelerden çıkmıştı sorun. O hallerin edinle ve ahkamın hallerinin vücuda getirdiği külli kaidelerde sorun çıkmıştı. Burayı Allah Kutzev gerçekten büyük bir kutalıkla min haytu inne leha bu ahval için vardır. Ne? Dahlenti ispat-ı saniyeti bil'ula. Edinle'nin ahkamı ispat etmesinde müdahalesi var. Hangi kaideyi alırsanız alın. İster delil veya ahkamın birinci dereceden avarız-ı olsun, isterse delil ve ahkamın ikinci dereceden avarız-ı olsun, hepsinin nesi var hakikaten tesiri vardır. Yani methaliyet, tesir etme her ikisini de. Yani kavai dikiyi ayrılmıştık ya, bir kübra vatı olan bir de kübra olmayan her ikisini de kapsamaktadır. Dolayısıyla meşhur tarihteki sorun Mollah Kutre'nin yaptığı tarihte yok. Şimdi Mollah Kutre, işte biraz önce verdiğimiz bilgileri mesnet alarak şu itirazları yapıyor. Gaudilahan bu tarihten dönüldü. Ha huna Mollah Kutre'nin bu kitabında. niye? Livedi heyni. iki gerekçeden dolayı bu tarihten dönülmüştür. Elemme'nin birincisi şu. Ennel mutebaindel mutebadire minel kavafil. Bu tarihteki kavaizden mütegadir olan hani el bil kavaiz diyoruz ya o tarihteki kavaizden mütegadir olan nedir? İnnenin haber ileride geliyor. İnnevâ huve kavaizul ilmi alel-ıtlak diyecek. Araya bir bilgi sokmuştur binaen diye. İnnenin habere geliyor? ileride geliyor. haberi okuyalım, aradaki bir ton aktaralım. Şimdi vallahi kusre diyor ki bir, tarihteki kavamikten zihnimize ilk olarak intikal eden bilgi nedir? inne bâhuvâ. O mütebadil olan bilgi şudur. kâvâgül ilmi âlel mutlak. İlmin mutlak olan kaideleridir. Mutlak olan kaideleri biraz önce zaten izah ettik. Ama yüzmeriye bakarsanız mutlak kaideler için ne diyor? İki ifade kullanıyor. Birisi diyor ki sevâh-ı tânet kübrâ. Fiakittü matbu fukhi varada fiakü iktirani nin e, kübratı vakı olsun bu kaideler embutalika ten bir tuyu ve şeraiet ve yahut kübra vakı olmasın da ne olsun peki buyu ve şeraiete تعلق eden olsun. nedir o biraz önce bahsettiğim her ne ki atıyorum vaktatü fi siyakin ammetun bu nedir bu, bu bir kaidedir ama bu kaide nasıl bir kaidedir? Kübra, kübra vakı olan, yani kıyas-ı tıranide maklub fıkhi vermek için kübra vakı olan değil. Ya nedir bu? Bu belki, belki üsbitü dediğimiz yerde sıfat olarak veya bazen şah olarak getirilip ispatın deliyle, hükmün e, subutun hükme luhukunda teşhir olan olabilir ama asla ne vakit olmaz bu kıyası iktiranıyla kübra vakı olmaz. Kemah hu'l-zahib el yukasaru en kanat mahmulat hu tilke el kavai'id hi el arad zatiyye el mabhus fen ketesbata ve bu fende usul ilminde edinle ve birinci dereceden avarcı zatiyeti olan edinlede ispat, ahkamda subuk, o külli kaidede kübra vakı olan külli kaidenin neşe olsun, mahmud olsun veyahut da olmasın. İkincisi de olacak değil mi? <gülüyor> Hemen aşağıda da o da geliyor, uzatmak istemiyorum burayı. ''Evî alâd-ı zâti yetelleti yetevekkafâ aleyhâ'l-ı ispâti ve subuh tekevnil edilneti kap'iyyeten evzaniyeten'' Yani ikinci dereceden avârd zatiye olsun. Mutlak demek, yani bizim burada tavâid mutlak dememizin manası bu. Ya ıspâtsubut mahmûlü olan kavâid olsun veyahut da ıspâtsubut mahmûlü olmayan ikinci dereceden avarız-ı ile oluşan küll-i olsun. Mutlak kavaid demek bu demektir. Şimdi demek ki tarihteki kavaidden mütebadil olan, zihne ilk gelen nedir? Bu kavaiddir. Mutlak kavaiddir. Niye zihnimize ilk o geliyor? Binaen'i şimdi o geliyoruz. Çünkü Binaen alama tekarara indhum. Bu tarihi yapar, külliyat metninde yerleşmiş olan bir bilgi var ona binaen. Nedir o bilgi? <gülüyor> El-mektabü'l-ayni usulü fıkh, Bir ilmin ismi lahuttu hakikaten illâ alel kavâid. Aktıra'ı, itlâkı söylenmez yani. Ancak neye söylenir? <gülüyor> ya kavâide, ev alel kavâid, idrâk ya bunu zaten biz de söylemiştik. Hani ta Mullah Kudret'in tarifini yaparken usul nedir? Alman İlim neydi? Bu üç tane tanedin bir işi. Evet, demek ki zihne gelen inne mahvokavaydır bu bu zihne gelen, fakat bu zihne gelen bilgi, leyse bi hauna. Burada doğru değildir. Yani bu tarihte bizim zihnimize şu şu sebepten dolayı ginaen ilerisi, ondan dolayı derhal direkt olarak intikal eden bilgi bu tarife uymamaktadır. Neden? Biraz önce söylediğimiz sebepten. Nedir o? Kavaid değil, mutlak kavaidi kast ondan sonra o mutlakın bir kısmını içerecek olan mütevassalı diyemezsiniz. Eğer derseniz, bu tarif, efratını cami olmaz. Yani kıyas-ı iftiraninin küprasından maddi ve fıkhiye ulaştıran kavai'i kapsar, ikinci dereceden avarız-ı ile oluşturulan, onunla ilgili olan kavai'i ne yapar? Dışarı atar. Halbuki tarif, bütün kaideleri cem etmek üzere yapılmalıdır. İşte şimdi o bölümüne giriyor. Doğru değildir burada. Neden? اِلَّا اِتَوَصَّلُ بِهَا Mutlakın, mutlak kaidelerle ulaşılamaz. Nereye? İlâma zükür. Zikredilene ulaşılamaz. Zikredilen nedir? Yani İlâh-i'stınbâdil ahkâm-ı şerriyetil febriyeti bin edillete tafsiliye. Ona ulaşılamaz. Bir şöyle söyledik, birkaç defa da söyledim bir daha söyleyeyim. İkinci dereceden avarızı zatiniye ile vücuda getirilen kava'i, Maklub-ı verecek olan kıyas-ı iktirani'nin olamaz. Olamazsa istinbat da olamaz. Çünkü istinbat, yani bu ahkam-ı çıkartılması nasıl olacak? E, bununla olacak. Bu kıyas-ı iktirani ve olan kaideyle olacak. Halbuki bu kaidelerin orada kübra olmuyor. Olmuyor ama... Usul nedir? Kavaittir dediğiniz zaman o kavaidin tahtındaki fertlerden bir grubu hatta büyük bir grubu da onları oluşturuyor. Onları tarihin dışında bırakamazsınız. O zaman öyle bir tarif yapmanız lazım geliyor ki o tarifte kavaid ile tevassülü yan yana getirmemiz lazım. O istimbata ulaşılamaz. Niye ulaşılamaz? لِاَمْنَ bir بِالْتَوَassُّلُ ''Çünkü tevassul'' hani ''Elle ki yutevassalu biha'' derken oradaki tavassul ile kast edilen ''Kema bihi'' ''Kema kim sarrahu? ''Şu tarihi yapan'' Usulcülerin açıkça ifade etti bu tarihi yapan ha hangi tarifi okuduğumuz yani Allah Hussein'in tarihi değil bu tarihi yapanlar açıkça ifade ettiler ''Kema bihi'' bu tavassul, ''Kema bihi'' bunu açıkça ifade ettiler neyi? Yani الْمُرَانَ بِالْتَوَاسْسُلُ تَوَاسْسُلُ اِلَ مُرَانَ كَمَا سَرَّحُ Bu usulcilerin açıkladıkları gibi بِهِ سَرَّحُ بِهِ Kendisini açıkladıkları gibi yani tevassülü açıkladıkları gibi nedir tevassül onlara göre? زَمُّ الْفَاِدَةِ الْكُلِّيَّتِ اِلَى سُغْرَى سَهْلَةِ الْحُسُولَ Husulü kolay olan, vücuda gelmesi kolay olan سُغْرَى'ya küllî kâidî, küllî kâidî dediğimiz bu usûl imindeki kâidilerdir. Ka onu katmaktır, sehlet-ül Ne zaman katıyoruz onu? عند el-istitlâli, <indel> delil getirme esnasında. Neye delil getiriyoruz? alâ'l matbûbil fıkhî, matbûb-ı fıkhî, yani namaz fardır, faiz haramdır. Bunlar matbûb-ı fıkhî. Bu matbûb-ı fıkhî'ye delil getirme esnasında kübrayı neye katıyoruz? Sehret-ül olan, o sehret-ül niye söyleniyor onu da açıklayacağınızı. olan, suraya katılıyor. Nasıl? Neyle istiklâl? Bir şekil evvel, birinci şekil ile. Yani kıyas-ı birinci şekliyle. zaten ül şekli evvel dedi mi, o kıyas-ı bir başka kıyas olmaz. İstisnai olmaz yani. Niçin katıyoruz Kübra-i Tûrâ'ya? لِيَحْرُ <gülüyor> جَدَٰلِكَ الْمَقْدُوبُ Bu maddûb-ı çıksın diye. Neden? <gülüyor> Kuvveden fi'le gelsin diye. Yani. O da ne demek? Bakın, efendim. usul kaideleri oluşturulurken usulcülerin yaptıkları nedir? Tek tek kitaptaki bütün ayetleri incelemektir. Hadisleri incelemektir. Yani ahkam verecek olan ahkama dair bütün ayetler, bütün hadisleri bu usulcüler incelemişler. Oradan nereye varmışlar? Külli kaideye varmışlar. Ha demek ki usulçuların külli kaideleri koyarken ki kitapta da göreceğiz bunu kaideleri anlatırken hep bu fıkıhla neler getirilecek? Misaller getirilecek. O misalleri usulî olan yani usulcu kaideyi külliye koyarken öyle binlerce misale bakmıştır. Hatemiz ki bu kaide-i külliye oluştuğunda bir kuvve ne de oluşmuştur? Bir fikir ama bir kuvve o fıkhi, makbul-ı fıkhi dediğimiz mesail müştehidin zihninde zaten oluştu. Daha doğrusu usul gürü oluşmuştur. O zaman bir bu kaide-i külliyeyi suraya katıp makbul-ı fıkhiye çıkartmamız bir o maktubu fıkhıyı ortaya koymalıdır. Yoksa cümlül kaide oluşturulurken o maktubu fıkhı zaten ne oluyor? Bilkul ve vücuda geliyor. Evet. Ve tesirun minel kavaidil usul. Usul kaidelerinden çoğu Ne gibi mesela? Kel kavaidil mutallikati bil kuyud ve şeraid ikinci dereceden avarısı tatiye ile ilgili olan kavakit gibi usul ilminin birçok kaidesi oha. bu kaidelerin vakti olması mümkün değildir. Ne vakti olması? Kübra. Kıyas-ı İstirani'nin kübrası vakti olması mümkün değildir. Niye kübra vakti olacak? Limayüncücü. Kübra neye kübra? Limayüncücü. Zalikem matlut. bu maddu netice nedice verecek olan kıyasa kıbra vakı olması mümkün değildir. Şimdi de in uri girmeden burayı kısa bir ifadeyle özetlemiş olalım. Demek ki mulla kutsa şu anlatımıyla bize şey neyi verdi? El kavâid bu tarihteki el ilmû kavâid derken kavâid ile asp edilen maddu olması gereken nedir? Mutlak kavâidler. ''Elleci, elleci ütevassalü biha'' derken tevassülden maksat nedir? Tevassülü karibdir. Tevassülü karib nedir? E, tevassülü karib, kıyas-ı iftiraniyle maklum-ı fıkhiye ulaşmak için kübrayı suraya katacak. Ona tevassülü karibdir. Ha demek ki bizim geride zikretmiş o çünkü ütevassalü ha diyor. Bu kaidelerle, bu kaideler hangileri? Mutlak kaideler. O mutlak kaidelerle biz nereye gideceğiz? Allah'ta bu fıkıya gideceğiz. Zam yapacağız yani kıyas yapacağız oraya gideceğiz. Peki bu kıyas-ı itiraniyle mutlak dediğimiz o tariflerin her biri kübra vakti oluyor mu? Tahir o zaman bu tarif efradını canlı değildir. Ondan dolayıdan bu tariften döndüm diyoruz Allah Hücre. Bu birinci gerekçesi. Nullah Hücre'nin gerekçesi bu. Fakat Nullah Hücre İzmir'inin çok güzel bir itirazı. Şimdi dikkat ederseniz, biz derse nasıl başladık? ve meşhur diye başladık. Yani Molla kadar bu tarihler hep nasıl yapılmış? El-ilmü bil -kalay. Genelde böyle yapılmıştır. Ve şöhret olan usul hakkındaki tarihte de budur. Molla çıkıp bu tarihi bir takım gerekçelerle tenkit etmesini İzmiri hazmedememiştir. Bundan dolayı da Molla o tenkidini, o itirazını bertaraf edecek olan gerçekten çok güzel bir bilgi sunucu. Bunu size okuyayım Ben okumakta düşen daha önce de söylemiştim. Siz de inşallah dinlemekte düşen miye. Bakınız İzmiri'nin 39. sahitesinin <gülüyor> Zammül Kaidetil Külliye. Son satırdan bir satırındaki kaydı okuyorum size. Bu kayıtta ne anlatılıyor önce onu söyleyeyim size ki kaydı daha rahat bilmeyiz. Bu kayıtta İzmir'i bize Mullah Kutsuzev'in meşhur olan tarife yapmış olduğu itirazın yerinde olmadığını anlatacak. Nasıl? Bakın işte. Leysa murad hum. Şimdi diyor ki İzmir'i. Bu tarif murad hum, hum nereye gidiyor? Bu tarifi yapanlara gidiyor. Bu tarihi yapanların yani meşhur tarihi yapanların maksadı değildi. Veyahut onların muradı olmadı. Ne emmet tarih. Tarihteki meşhur zikredilen tevekkül var ya, elleki tevakkülle bih yapıyorduk ya, nitekim Molla itirazına metna teşkil eden de o değil miydi? Kavait ile tevasulun yan yana gelmesi değil miydi? Şimdi diyor ki İzmirli, oradaki tevasulu iyi anlamak lazım. Bu tarihi yapanların maktabı, bu tarihte geçen tevessülden kastedilen şey değildir. Murakları şey değildir. Eee amm ettevessül el tarih tarihte zikredilen tevessül mecazun 'ani'z-zam. Zamdan mecaz. Zam meca. neydi? Zamul kubra ila sura sehlekül husul ila ahireh. Matlubu fıkhiye ulaşılsın diye. O değil. Peki o olmasını gerektiren nedir? ''Binaen alâ mâ dedillâ aleyhi kavluhû ilâ istimbâtiha'' ''İlâ istimbâtiha'' sözünün delalet <gülüyor> etmiş olduğu şey üzere <gülüyor> Bakınız ''El-kavâi'' elle o kaideler ki ''Tütevassal ''Onlarla ulaşılıyor'' nereye? ''İlâ istimbâti'' ''Ahkâm'' ''Ahkâmın çıkartılmasına'' ''Ahkâm'dan maksat neydi? Matdub-i Fıkîr'' fukhir. Matdub-i Fıkîr'in çıkartılmasına neyle ulaşılıyor? Sübrahi-Tuğra'ya katma ile uğraşılıyor. Demek ki oradaki istimbat kardeşidir. Oradaki istimbat, buradaki tevessülden maksadın zam olduğunun kardeşidir. Ama usulcülerin, bu tarifi yapan usulcülerin maksadı bu değil. Böyle anlaşılıyor ama maksatları bu değildir. Peki maksatları nedir? Maksatları bu olursa zaten Mollah Hüsrev haklı çıkıyor. Orada. Nitekim Mollah Hüsrev de oradan hareketle itirazını yapmıştı. Ama maksatları bu değil. Niye maksatları bu değil? Bakınız yani kolay kolay akla gelmeyecek olan bir maksat üretiyor burada İzmir'in. Onun için calibi dikkat. Bakınız diyor ki Beli muradu bilakis burada o tevassül ile murad beyan tarifit tevassül tevassülün yolunu <gülüyor> beyan. Dikkat edin ifade. Tevassülün yolunu beyan ediyor biz burada bize molla husre. Ee, estağfurullah. Bu tarifi yapanların maksadı <gülüyor> el-kava'i dünneti yutevassale biha derken bizzat tevessülü yapmıyorlar. Ya tevassül yapılacak olursa böyle yapılır diyorlar. Böyle demekle ne halleliyor ki? <gülüyor> Bakınız yani yetu'vi tevassale biha bu gerideki hikmetmiş olduğumuz tarihte el kavait diyorduk ya ondan maksat da mutlak kavait id idi ya o kavait ile ulaşılıyor nereye ile istinbatul -il meşhur meşhur olan istimbat'a ulaşılıyor yani ile ila istinbatil e, ahkam diyorduk ya tarihte ona ulaşılıyor hangi durumda ulaşılıyor yol gösteriyor bize لَوْ ila اِلَى سُغْرَى سَهْلَةِ الْحُسُولِ Eğer bu kaide, سَهْلَةُ الْحُسُولِ külli kaide, سَهْلَةُ الْحُسُولِ olan kıyas-ı itiraniyindeki o suğraya katılacak olursa ona ulaştırır. E aynı şeyi söyledi. Farklı bir şey mi bu? Bu farklı bir şeydir. Katılacak olursa illa katma gerekmiyor. <gülüyor> Bakın böyle <gülüyor> bir ifadeye. لَوْ ذُمَّتْ diyor. Eğer bu kübra suraya katılacak olursa bizi nereye götürür? Matbub-i Kuki'ye götürür. Bu bir yol. Matbub-i Kuki'ye ulaşmanın yolu nedir? Biz el ilmu bil kava'id elleti yütevassalü biha. İşte o tevessülün yolu bize anlattı. Nedir o? Kübra'yı suraya katacak olursanız oraya gidersin. İlla da katın diye bir şey yok. Bir fiil katılmış olması gerekmiyor. Tıpkı biz bunu nerede yaptık, delilin tarihinde yaptık onu. Nitekim İzmir'i bizi oraya da götürecek şimdi. Biraz uzuyor ama anlayalım onu inşallah. Bakınız, diyor ki: La huzm et ilahu wa sabetul husul, Bu durumda eğer buradaki tevassulden maksat bil ki il tevassul değil, ya tevassulün yolunu göster. Hata olursanız böyle olur. Bunu söyleme bu, bu durumda yahuncu el cevab yani cevabı ı sual ennaş'il anil kavagil, ve Kuyu ve şartlarla şartlarla ilgili olan kavai'den meş'et eden bir soru vardı ya. Molla Kusrev'in metnada o teşkil etmişti ya. Ona da cevap veririz böylece. Nasıl veririz? Bakın veriş ki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 Ve ilmim yetim imdima muhabil yok, bilfiyir imdima da biz ona gene ne deriz? Kaide deriz. Tıpkı delili tarif ederken dediğimiz gibi, delili tarif ederken ne demiştik ki? Kema yukal, denildiği gibi. Nerede? Fiziksel ve tarihi delili, delili tarif etmenin sadık olma hususunda. Neyle tarif etmişiz delili? بِمَا يُمْكُنُوا تَوَصُّلُ بِصَحِيْهِ الْنَطَرِ ف۪يهِ اِلَى مَدُّوْ بِالْخَبَرِينَ Burada yok o da var. Delili biz geride böyle bir tarif yapmışız. Bu tarif sadık oluyordu. Neye sadık oluyor? أَلَى مَعْلَمْ ya عَنْ نَظَرُ ف۪يهِ Asla sahih nazar yapılmayan delile de sadık oluyordu. O da delildir diyorduk orada. كَمَا يُقَال ne denildi? لَكُلُ الْكَوْشِ kendisine asla nazar edilmediği halde, asla nazar edilmediği halde, biz ona ne diyorduk o geride? De, de, de diyordu. Dolayısıyla buradaki kava'it, bu meşhur tarifi yapanlar buradaki kava'it ile kava'it ondan sonra elleti yutevassanı biha derken onunla o tevassul ile bize neyi gösteriyorlar diyor İzmir'i? Sadece yol gösteriyorlar. Bir fiil uygulamıyorlar. Yapacak olursanız böyle yapmanız lazım. Ha, kaide var. Onu böyle kullanmadınız. Önemli değil, kullanmayın. Biz ona yine kaide ederiz. Ama yapacak olursanız, yani maddu bir sukiye, ahkamın istimbatına gidecek olursanız yapmanız gereken nedir? Kübra'yı suraya katmaktır. Kübra'yı oluşturan da kübri kaidedir. Gelelim yani soğumun yaptığı tarihi Böylece e, ne yapmaya çıkarıyor? Yani hulamuzları biri nablan sahih hangi tabasıdır biri ilham attı değil mi? Narakte de cevap soruya götürür. Bizimki götürür götürmek önemli değil. Tabii bu izmirinin ki biraz zorlama ama güzel bir yoludur. Onun için size okumuş oldum. Peki. Şimdi Molla Kutserv aslında dersin başında söyledim ibare olarak şimdi geldi. Molla Kutserv itiradını neye bina etmişti? demişti ki, kavaid ile tevassul tarihte aynı anda kullanılamaz. Çünkü kavaidden maksat mutlak kaidelerdir, tevassulden maksat ise zandır. Yani fiyas-ı ittirani de kübra katmaktır. Halbuki kavaidin büyük bir bölümü ne olarak kullanılamıyor? Matrub-ı Sukiye ulaşmada fiyat de kübra olarak kullanılamıyor. Madem ki kavaitten sonra tevassülü getirdiniz, o zaman kavaitten maksat mutlak kavaitti, onların büyük bir kesimini tarihin dışında baktınız demişti. Buna dina etmişti itirazını. Şimdi bu itiraza şöyle bir cevapla giriş olamaz mı? Olabilir. Ama Allah'ın süsleyen bunu da kabul etmeyecek. Bakınız, şöyle söylüyor, kendisi söylüyor Allah süsleyen. Ve in de bir kavafidi kava ile kasd edebilirse ne mağe tu an yaka kubra kaseten yahut biz özellikle kava aslında bir yere atladım onu söyleyeyim söyleyeceğim dedim sürekli şey. ne diyor sehletu'l husul. husul meselesi İbarede zammu'l kubra ila sugra sehletul husul sehletul husul diye suğraya bir tabir ekledi yani vücuda gelmesi kolay demek niye onu ekledi Kübra'ya göre. Suğra kıyas-ı nedir? Sehlet-i sosuz. Neden? Çünkü kübra küllî kaide. Mesela kullu faîl merfu'un diyor. Kullu faîl merfu'un. Kul bu küllî bir kaide. Siz bu kaideyi koyabilmek için ne yapıyorsunuz? Kitaplardaki faîl konumunda olan bütün faillerin tek tek gün Oradan nereye gidiyorsunuz? Külli bir kaydediyoruz. Kullu failin merfûn diyoruz. Şimdi kullu faalin merfûn demek mi zordur? Cehennem cehennemde cehennem faalin demek mi zordur? Elbette kullu faalin merfûn demek zordur. Hatta siz kullu faalin merfûna vardığımız zaman bu külli kaidenin nadvu olan kullu faalinin cüz-i olan cehennem cehennemde onun ne sidir? Cüz-i yani siz külli kaideyi oluşturabiliyorsanız, o külli kaidenin tahtındaki cüz'lilere vasım olmanız çok kolay demiştir. Yani kübradan suğraya intikalin diğer manası nedir? Külliden cüz'ilerine intikaldir. Siz külli bütünü biliyorsanız, o bütünü oluşturan fesleri kolay kolay bulursun. Bunu <gülüyor> da söyleyeyim. Şimdi... Ve in Uryda bil kavayı kavayı ile kast edilirse ne? Ma yasak o an yatacuba kasten Allahü Teala şöyle bir itiraz yapalım canım her ne kadar usunun meşhur tarifinde meşhur tarifte el-ilmü bil kavayı diye başladı o kavayı da mutlak kaidelerdir. ama biz oradan neyi kastedelim? Biz oradan masuda sukiye ulaşmada kıyas-ı iftirani dinin kübrası vakıf olan kavaibi kast edelim. Onu kast edelim. olsun canım. Böyle denirse diyor Beyin huvide bil kavaic ma yasuhanyaka kübrâ hâseten ve yudracu ve derce bilir sayir ahval sayir ahvalin bilgisi yani ikinci dereceden avamızı zatiyeden oluşan kavaib bilgisini de sokuşturalım demek istiyor. Derce nereye tahtil ilm bil qawaid Kavaid, bil qawaid bil idrakinin altına onu da koyalım niye öyle yapalım binaen ala an tahsil al qayde al kulliyyati şuna binaen ki külli kaideyi huduna getirme yetevakkufu ala bahdi an ahkam al edille ve al ahkam edille ve ahkamın birinci dereceden hallerinden bahis daha ve beyan-i şeratihi ve wa quyudihi edille muhkamın kuyud ve şartları ki, ki edille muhkamın ikinci dereceden avazati şudur bunlar onla ki ve kuyudihim el mu'tabarati fi kulliyeti ilka' kaidenin kulli olmasında iktibara alınan ikinci dereceden kuyud ve şartların beyanından ve edille muhkamın birinci derecede hallerinden vahit üzerine dayanıyor ne? Külli kaideler. Bunu aslında geride avarız zatîyi anlatırken söylemişti. Usul ilmindeki külli kaideler nasıl ortaya çıkıyor? Edilme ve ahkamın birinci ve ikinci dereceden avarızı zatîyesiyle vücuda getiriliyor. O zaman maklubu fıkhi veren kıyası iktirâninin kübrasında vakı olan külli kaide ki olsun bir yer ve hüküm veren olsun. Yani mahmulu ispat, subut olan olsun. Onun dışında ikinci dereceden ikinci dereceden olan o avarlı zat de ne olsun? Ya bu külli kaydi oluşturmada zaten ne civardı bunların teşhiri vardı. Yine öyle kalsın. Onu da onun altına sokalım külli kayden altında o da vardır diye. Hülli kaikenin altında o da vardır diyelim. Böyle yapacak olmaz mı? Allah kusura böyle bir itiraz yapılıyor. O da diyor ki kabul etmeli yani. Bu, eğer bu kastedilirse bu kastedilen nedir? فَخِلَافُ الْمَعْهُوْا بَالْمُتَعَافِ Bilinen ve örf olana aykırı bir şeydir bu. Yapabilirsiniz bunu. Ama bu maruf olan, mütaraf olana aykırı bir şeydir. O zaman eee ve kefađiha Bu diyor benim bu meşhur tarihten dönmeme bu yeter. Siz niye bu tarafa dışına çıkıyorsunuz? Onu bile yapsanız, o bile benim tarihten dönmeme yeter. <gülüyor> ...senamlık ne Çok teşekkür burada. Ders şu anda efendilerimiz. Hüsamettin Hocam, Vanlıoğlu Hocam e, şey, usül fıkı okutuyor. E, Selahattin Hocamız, Hasan Efendi Hocamız, Musaytun Hocamız e, takip ediyoruz. Bütün talebeler var. Cemaat dolu. Sizden e, size selam ediyorlar, dua ediyorlar, dua ediyorlar sizden Efendisi. E, sizin şeyinizi e, takip ediyoruz Efendisi. Nin. Senelerdir Zaten eee sizinle zaten Şaban Efendi hocamız hani ders okutuyoruz sizin zatinizde. Ondan sonra aynı şekilde devam ediyor Selahattin hocamız, Müsamet hocamız, Hanefi hocamız, hocamız eee Ciyavta hocamız, hocamız okutuyor. Biz takip ediyoruz efendim. Sağlıkınız evet. evet. çok. Evet. O da sanatınız çok. Böyle kan Peki, selam Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Cebat e, hep size selam ediyorlar, ellerinizden herkese dönüyorlar, dua ediyorlar, dua ediyorlar, ne kılarsınız? <gülüyor> Çok dua buydu ne kılarsınız? Metler Allah razı olsun. Beni ne zaman alıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <Ya, işte. gülüyor> <gülüyor> buradan şey şey <gülüyor> helal edin lütfen. Gerçekten belki biraz uzatıyorum ama sizin <gülüyor> <bütün> gayretin istiyorum <gülüyor> bu usul mirat özellikle pek okunan bir ilmi <gülüyor> hakikaten zor bir bilimdir. İstiyoruz ki bunun hakkını hep beraber verelim. Uğraşalım, hep beraber verelim. Buna bir defa uğraşalım, bir daha uğraşmayalım. Bir daha okutmak için uğraşalım. Yani ders hazırlamak için değil. Ders hazırlama işini burada inşallah hep beraber yapalım. Biraz onun için uzuyor ders. Ama çare yok böyle olacak. Hele baş tarafı hep böyle olacak. Onun hakkında inşallah ile gir gitmeyi daha kolaylaşacaktır şüphesiz hanım da ifade ediliyor. niye okuyalım inşallah. Ondan sonra. Evet. ben görüyorum. Şu ikinciyi de okuyalım da konu ortada kalmasın inşallah. <gülüyor> Şimdi i̇kinci, ikinci kutrevin rahimeullah ikinci gerekçesi meşhur olan tarihten dönme ikinci gerekçesini de okuyalım ve sen enne Yani muşiri et tevasul. Tevazuu edenler neyle bir ilah. Ne biz geride? Biz geride dikkat ki tevassul nedir? Zammül kübra ila zubra sehnedil husul ila afir demiştim. Bu şekilde tevassülü tevhir edenler ki onlar aslında el-ilmu bil kavaid illeti'yi tevassülü biha diye tarif yapanlar burayı zamanlar. Onlar sarrahu açıkça ifade ettiler ki murad edihi, bu tevassül ile murat nedir? El-tevassülül karib Tevassülü karib bir murat bunlar. maksat neymiş? Tevassülü karib Tevassül, bir tevassülü karit olur, bir de tevassülü baid olur. Bir usuldeki külli kaideleri, o hıyas-ı ittiraninin kübrasında, suluğaya katarak hemen direkt nereye ulaşıyoruz? Makbub-i Fukiye ulaşıyoruz. Bu tevassülü karittir. Zıttını söyleyelim, bu daha iyi anlaşılsın. Tevassülü baid nedir? Mesela Arapça kaideler, İsterseniz cümleye de bakınız, kelimeleri kıyadet Arapça ve kelam ki hema min mabadi usul el fıkh ve tevekkül fehuma ila el fıkh leys biqareebin ni'a iz yetavaqqal bi qawaid el el el ahkam min el kitab sunne ila Şimdi bir de var orada bunu anlatıyor. ne diyor neşe Arapça'daki kaidelerle biz külli kaidemeyi oluşturuyoruz dikkat edin. Usul ilmindeki külli kaideleri ne ile oluşturuyoruz? E, Arapçadaki kaidelerle oluşturuyoruz. Lahimdeki belakattaki kaidelerle bunları oluşturuyoruz. Ondan sonra da bu kaidelerle usulde meydana gelen bu kaidelerle fıkha gidiyoruz. Değil mi? Matubi fıkhiye gidiyoruz. Dolayısıyla Arapça kaideler ile matubi fıkhiye olan tevassül, tevassülü faizdir. Neden? Arada çünkü vası var. Nedir o? O aradaki kaidelerle, öncelikle usul kaidelerine ulaşıyorsunuz tevassül, oradan da makbul-i ulaşıyorsunuz ikinci tevassül. Dolayısıyla bu tevassülü ba'ittir. Burada ise tarihteki elleti yütevassal bir nihâdelten oradaki tevassülden maksat nedir? Tevassülü karittir. Nereden biliyorsunuz tevassülden maksat tevassülü karittir? İki tane karine var buna. Birini aslında geride şöyle diyor. Birinci bir karin getir, bahis sebebiyeti, getir, zahiriyeti sebebi, karip. Sebebi karipte zahir olan bahis sebebidir. Çünkü neydi tarihimiz? El ilm meşhur tarih. El ilm bil elleti o uqâideler ki mütevassal olur biha. O kaideler sebebiyle ulaşılıyor. O bahis ba sebebidir. Bahis sebebi dedi aslında sebebi karip olmasıdır. İşte sebebi قريب olan bu ba'i sebebiye karinesiyle anlıyoruz ki tevessülden maksat da nedir? Tevessülü ba'ittir. Tevessülü karinedir. Peki, bir karine odur, bir karine daha var. Tevessülden maksadın ne olduğuna, tevessülü karip olduğuna. Nedir o? Ve itlaqı tevessüli ile hukuk. Fıkh. Tevessülü fukhu hak itlaq etmek. Nasıl yani? Tarife bakıyoruz. El ilm bil kavai'i Elle tiyu tosul Neye ne fıkıh dediğim o ilah istimbat lahkan şeriyet el fariyetin edilte tafsiliye o dediğimizin bütününü nedir? fıkıh ha, isti e, ona yani ilah istidlalin ahkam derken ona gidiliyor ne ile bu kaydı o dediğimiz fıkıh dediğimiz o istimbat e, istimbat ahkam var ya ilahini ona gidiliyor. Şimdi buradaki tevassül neye mutlak edildi? İlahi istimbatıya. İstinbat nedir? Maslâ bümâna mehbuldür ha. Çıkartılan hükümlerdir. Demek ki bu kaideler ile fıkıhtaki hükümler çıkartılıyor. Bu kaideler ile çıkartılıyor. Bu kaideler ile çıkartılabilmesi için bu kaidelerin kıyası iftiraniyle kübra olması lazım. Bunun adı da zaten tevassülü kariptir. O da tevassülü karibin, istimbat kelimesi tevassülü karibin neşidir, ikinci karibin İşte bu karinelerle anlıyoruz ki biz, buradaki tevassülden maksat nedir? Tevassülü karibdir. E olsun, maksat tevassülü karip olsun. Ne olur? Bakın ne olur. Hiçbir bâidir. Çünkü tevassülü bâidde yütevassalü ile vasıta ki usül de önce vasıtalara ulaşılır. Hani Arapça kaidelerle önce Arapça kaidelere ulaşmıyor muyduk? O tevessülü baiz olacaktı. İşte o tevessülü baizde, yani Arapça kaidelerle maddül kıyıya ulaşmada, önce Arapça kaidelerle nereye ulaşıyoruz? Vasıtaya. Vasıta nedir? Kıyas-ı İftirani'nin kübrası vakı olan külli kaideler. Ona ve minha o vasıtadan da külli kaideden de ilal fıkh, kul ulaşıyorsunuz. Yani Allah'ın bufatı ahkan buna ulaşıyorsunuz. Ve leise bi muttaqimin maksadın tevessülü karip olması da doğru değil. Allah Allah. fi'l kitab fi'l Mantık kitaplarında yerleşmiş olan bir bilgi var. Ondan dolayı. Nedir o yerleşmiş olan bilgi? Şudur. اَنَّلْ مُوسِلَ الْقَر۪يبَ o vasıl demiş, doğru değil. اَنَّلْ مُوسِلَ الْقَر۪يبَ مُوسِلِ قَر۪يب Şimdi tevassülü karit için yapılır? Musili karibi bulmak için yapılır. Tevassülü karit niye yapılırmış? Muzili karibi vücuda getirmek için yapılır. Yani o kübra toraya kapatmak için yapılır aslında. E, i̇şte muzili karit nedir? Mecmuul الْمُعَدِّمَتَيْن۪ي Suğra ve kübradan oluşan mukaddimelerin toplamıdır. لَلْكُبْرَى وَحْدَهَا Sadece kübra değildir. Peki bu tarihte sadece kübra mıdır dediler. <gülüyor> Öyle ya bu söylediğinden o çıkıyor. Yani Mullah Hüsrev'in itirazı bu ite, yani مُوْتِلِ قَرِيب ne olmalıdır? مَكْمُعُ الْمُقَدِّمَتَيْن Yani kübranın suğraya katılması olmalıdır. Sadece kübra olmamalıdır. Bu ifadeyi kullanıyorsa... Demek ki yapılan tarihte böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Çıkmış mıdır peki? Bunu da takribül mit'attan size nakledeyim. Evet çıkmıştır. Sadece kübra var burada. Neden? لِيَنَّ الْمُرَادَ الْقَوَاعِدِ الْمَسْءُرَةِ فِي تَارِيْفِهَا Usul ilminin tarihinde cikredilen kavaid ile murad اِنَّمَا هُوَ ma يَسُحُوا اَنْ يَقَى كُبْرًا حَسَّةً Onların derdi buydu. Hâsaten özellikle kübra vakı olanlardır dememiş miydi? Zaten ondan da birinci soru yerleştir teşkil etmemiş mi evet. Onu bertaraf etmek için sadece maksat budur mı? Eğer sadece maksat kübradır diyorlarsa o kübra ile mahlub-ı fıkıya ulaşmıyor, fıkha ulaşmıyor demektir. Halbuki fıkha sadece kübra ile değil ya Kübra'nın tuğraya katılmasıyla. İkisiyle birlikte ulaşılır. Ondan dolayı da ben bu tarihten döndüm diyor Molla kutsuzer. Dersimiz burada bitiyor. Fıkıh inşallah beni hem de yarın da bir doktor işim vardı. Dua ediniz. Yarın da dersimiz olamayacaktır. Onu da haber şimdiden vereyim. <Gülüyor> ça ne